İyi günler değerli izleyenler. İnsan insana programına hoş geldiniz. Bugün 24 Kasım 2013. Ve bugün Öğretmenler Günü. Bu Öğretmenler Günü'nü vesile ederek biz eğitim konusunda konuşmak istiyoruz. Kendisi hem öğretmen olmuş, hem okul kurmuş, öğrenci olmuş. Ve eğitimin her yönüyle ilgilenmiş, veli olarak da, bir dostumuz var ve biz bugün onunla sohbet edeceğiz. İbrahim Taşer. İbrahimciğim hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Hoş geldiniz hocam. Öğretmenler gününde konuşmak bir nevi böyle gelenek haline geldi. Çok hoşuma gidiyor. Özellikle felsefi yönlerini derinliğine girebilme imkanı veriyorsun. Yeniden hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. İyiyim. E, eminim siz de iyisiniz. Ben de öncelikle bütün öğretmenlerimizin öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Ee, en kıymet verdiğim, yeniden dünyaya gelsem tercih edeceğim meslek olan öğretmenliğin e, en e, efendim ulvi görev olduğunu bilinciyle onları Türkiye'nin, dünyanın neresinde görev yapıyorlarsa tebrik ediyorum öğretmenler Günü'nü ve başarılar diliyorum onlara. Öyle başlayalım isterseniz. Evet. Çok teşekkürler. Hakikaten e, benim de duygularımı çok güzel ifade ettiniz. Bilmuk haber hocam. Aynı şekilde ben de. Evet. Yani bütün öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun hocam. Evet. Ve bir de şey çok hoşuma gitti. Dünyanın neresinde, neresinde olursa olsun. Evet. Evet. O da çok hoşuma gitti. Sağ olun. Şimdi İbrahim'ciğim bu e, eğitim konusu ile ilgili olarak konuştuğumuzda Öğretmenlikte giriyor, eğitimin yönetimi de giriyor, öğrencilikte giriyor, buraya okul yönetiminin yanı sıra velilikte giriyor ve bunlar hepsiyle de haşır neşir olma durumundasın. Ama bu programı seyreden oldukça genç bir kitle var. Bunların içerisinde üniversite öğrencileri de var da eğitim bölümünde öğrenci olanlar var. Ben şöyle bir şey sormak istiyorum. Şimdi ben üniversitede öğrenciyim, eğitim bölümünde. <gülüyor> vazgeçilmez bir öğretmen olmak istiyorum. Yani öyle bir öğretmen olmak istiyorum ki... E, ...okul idaresi bana bakacak diyecek ki bu öğretmen vazgeçilmez bir öğretmen. Böyle bir öğretmen olabilmem için benim şimdi üniversite öğrencisi olarak... ...nelerin farkında olmam lazım? E, nasıl bir tavır içerisinde hayatımı planlamam lazım, geleceğe bakmam lazım? Hocam çok doğru söylüyorsunuz insan hayatında çok önemli izler bırakan. Yani okul idaresinden ziyade e, ileriki yıllarda öğrencilerin böyle büyük bir hayırla yad ettikleri ya da e, hayranlıklarını uzun yıllar dede oluncaya kadar gizleyemedikleri öğretmenler vardır. Yani hepimizin hayatında böyle öğretmenler vardır. İz bırakmış, gerçekten yıllar sonra da hatırlanan öğretmenler bu ıı, benim de çok yaşadığım bir duygu. Mesela yıllar sonra bir öğrencimi görüyorum. Gözlerinde o hala öğrencilik yıllarında ıı, duyduğu sevgiyi hissedebiliyorum. Onu görüyorsun. Evet, yani vazgeçilmez öğretmen olmanın bence asıl ölçütü budur. Hı hı. Yani yıllar sonra da hatırlanabilmek, yıllar sonra da vefat etmişse de rahmetle anılabilmek. Bence vazgeçilmez öğretmen olmanın gerçek kanıtı budur. Çünkü günlük... Meşgaleler içerisinde bazen sizin beğendiğiniz bir öğretmeni Veli beğenmeyebilir. Veli'nin beğendiği bir öğretmeni okul yönetimi beğenmeyebilir. Ama herkesin müşterek olarak beğendiği işte öğretmenlik bu dediği öğretmenler var. Ben bu öğretmenlerde üç tane temel özellik görüyorum. Bunlardan birincisi alan bilgisi. Yani bir öğretmenin olmazsa olmazı bence alan bilgisidir. Yani matematikçi ise matematiği bilmesi lazım. Gerçekten bütün ayrıntılarıyla bilmesi lazım. Fizik anlatıyorsa fiziği, Türk dili anlatıyorsa Türk dilini bilmesi lazım. Yani bilmeden öğretmenlik olmaz. İlk şart bu. Alan bilgisi, akademik yeterlilik yani. Bunu mutlaka sağlaması lazım. Şimdi Türkiye'de bunda çok önemli bir problem yaşıyoruz zaman zaman akademik hmm. bilgi konusunda. Hmm. Üniversitede ...çocuğun gördüğü derslerle e, alt sınıflara bunu indirgemek ve anlatmak arasında çok ciddi bir problem yaşanabiliyor. Yani hmm. diyelim ki üniversitede bir matematik eğitimi alırken hmm. e, topoloji görmüş mesela. Çok ileri matematik görmüş ama bu beşinci sınıflara ya da e, diyelim ki lise birinci sınıflara öğretmen oluyor. Orada yeniden bu bir hazırlık, yeniden bir çalışma gerektiriyor. Günlük çalışma gerektiriyor. Yani öğretmenlik sürekli çalışmayı gerektiren bir meslek. Onun için alan bilgisi konusunda en önemli problemlerden bir tanesi bu. Yani bir e, alanın öğretmenliği konusundaki bilgiye tam anlamıyla sahip olmak. Aslında bu üniversitelerimizde var. Hı hı. Diyelim ki matematik öğretme teknikleri, matematik öğretmenliği, matematik öğretim yöntemleri hı hı. anlatılıyor ama bu... Normal uygulamaya geçerken bir takım sorunlar çıkarıyor. Bu nedenle genç öğretmenlerde de çok rastladığımız bir sorun bu. Ben bir öğretmenin iyi bir öğretmen olabilmesi için alan bilgisinin iyi olmasını ve bu alan bilgisinin e, ders verdiği çocukların ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte olmasını evet. önemsiyorum. <gülüyor> Anlatabilmesine de önem veriyorsunuz değil mi? Evet. Yani o çocukların gözüyle görüp. Onların anlayabileceği örneklerle <gülüyor> evet. anlatabilmesi. Evet, bilmenin yanı sıra zaten tam ona geçecektir. İkinci ha. olarak da pedagojik yanı. Hmm. Yani e, öğretmenin bir şeyi sadece bilmesi yetmiyor. Bildiğini anlatabilmesi, ha. aktarabilmesi, sınıfı ders dinlemeye hazır hale getirmesi ve sınıfta dersin tam anlamıyla anlaşılabilmesi için gerekli ...pedagojik yaklaşımları gösterebilmesi de çok önemli. Çok önemli çok yani, önemli yani. Önemli. Ya. Hakikaten müthiş önemli bir şeyin altını çiziyoruz. Evet. Şimdi dersinizi çok iyi bilebilirsiniz. Yani siz konunuzu çok iyi bilebilirsiniz. Evet. Ama bu konuyu eğer çocuğun seviyesine inip anlatamazsak... ...ya da o dersle ilgili ön yargıları kıramazsak... ...yani mesela çocukta ön yargı vardır... Ben ömrü billah matematiği sevmedim. Bundan sonra da sevmem diye girer. Ve yani. siz onu matematik öğretmenesiniz. Yani. O zaman ilk yapacağınız iş matematik korkulacak bir ders değil. Yani. Sevilecek bir ders. Yapılacak bir ders. Ya da aynı durumda sadece matematik üzerinden değil. Mesela tarihi ben asla anlamam Okudun, okuyunca iki dakika sonra sıkılırım. unuturum, sıkılırım. Ee, benim için hiç önemli bir ders değildir diye tepki gösteren öğrenci var. O zaman... Öyle bir tarihçi gerekiyor ki önce ona tarihi sevdirecek, o dersi sevdirecek, kendisini sevdirecek. Bu nedenle pedagojik yaklaşımda çok önemli. Sınıfta dersi sevilir hale getirme, kendini sempatik hale getirme, sevilir hale getirme, ders düzenini ve disiplinini bozmama, dersi sınıfta... ...aykırı davranışlar yapan öğrencilere sabote ettirmeme, ha. sınıf hakimiyetini elden kaçırmama, hı hı. sınıfta sükûneti sağlama... ...ama bunu da böyle bir katı disiplin biçiminde değil de tatlı bir disiplin biçiminde sağlama, hı hı. sevgiye dayalı bir sınıf ortamı oluşturma... Hı hı. ...korkuya ya da nota ya da tehdide dayalı değil de sevgiye dayalı bir sınıf ortamı oluşturma bence ikinci önemli madde. Yani burada sormak istiyorum... Ee, Öğrencinin öğretmeni sevmesi önemli bir faktör. Onun altına çiziyorsunuz gördüğüm. Kesinlikle. Tabi. Yani öğretmenini sevmediğiniz bir dersi bir süre sonra sevmemeye başlarsınız. Evet. Fakat da... sıralamayı da İbrahim Bey şey yapıyor hocam. Önce alan bilgisi sonra evet. sevgisi diyor. Yani evet. sadece öğrencinin sevdiği öğretmen olmak da yeterli değil değil mi İbrahim Bey? Şimdi kadar? efendim şöyle üç tane öğretmen değerlendirmesi var vatandaş ağzıyla söyleyeyim <gülüyor> öğrenci ağzıyla bir ya çok şeker gibi adam ama bilmiyor abi bu dersi bilmiyor evet. iki ya dersi biliyor ama anlatamıyor üç dersi biliyor valla anlatıyor da ama sevmiyorum abi adam değil filan yani. gibi yani böyle üç tane değerlendirme... Üçü, de üçü de verimsiz üçü de verimsiz yani sadece dersini bilmek yeterli değil <gülüyor> sadece kendini sevdirmek yeterli değil Sadece sağlam bir kişiliğe sahip olmak da yeterli, yeterli değil. değil. Yani bir öğretmenin üç temel bacağı var. Evet. Bu üç temel bacağının sağlam olması lazım. Alan bilgisi, pedagojik yaklaşımlar ve öğretmenliğe yatkın kişilik. Karakter. Yani yani. Karakter evet. evet. Yani bu çok önemli bir Müthiş, yani Diyelim Müthiş. ki bir öğretmen dersi çok iyi anlatabiliyor. Hı hı. Ee, e, dersle ilgili bilgiye de sahip ama çocuklar için kırıcı, tutarsız ya da adaletsiz, ya da güvenilmeyen bir kişilik sergiliyorsa, bu da sevilmeyen bir öğretmen haline geliyor. Evet. Bu yavaş yavaş dersi dinlemeye ve anlamaya da yansıyor. Evet. Yani mesela 6 aylık, o 10 aylık bir öğrenim hayatı boyunca, 3 ay öğretmeniyle iyi geçinen, dersi çok seven, çok iyi dinleyen bir çocuk, 3. aydan sonra sınıftaki bir davranış nedeniyle, Kopuyor. bu dersten kopabiliyor, soğuyabiliyor. Hmm. Hmm. Ve burada öğretmenin, bu özelliklerin e, sürekliliği açısından da çok önemli bir e, istikrar göstermesi gerektiğini e, ortaya koyuyor. Yani yılın bir ayında kendini sevdiren, ondan sonra da bu davranışlarını başka bir biçime dönüştürme öğretmen de Sevilen bir öğretmen olmuyor. Kalıcı bir öğretmen olmuyor. Yani. Öğrenci evet. bunu kendi arasında konuşuyor değil mi İbrahim Hocam? Kesinlikle. Ya aralarında bu yani vatandaş ağzıyla söyleyeyim dediğiniz hakikaten öğrenci ağzı aslında. Yani. Kesinlikle. Yani <gülüyor> öğrenci, öğrencilerin kendine göre bir edebiyatı var. Çünkü ben tahmin ediyorum bir tanesi o hocaya kötü not vermişse bir süre sonra o yayılmaya ve konuşulmaya başlanıyordur diye düşünüyorum o sınıfın evet, içerisinde. Yani hemen... Hatta istismar edilecek Davranışları da yayılır hmm. Ya işte bu hoca çok sert Aman şunu yapmayın diye hemen yan sınıfa Haber gider ya da bu hoca Çok gevşek işte bir konu Açın valla bir dersi Murdar ediyor falan diye Anlatırlar yani evet. ya bir, bir Falanca konuyu açın Evet. o gün işte ders yapar ne yazılı ne sözlü evet. bir falanca takımdan bahsedin evet. o ders gitmiştir Bitti. falan diye yan sınıfa da haber veriyor çocuklar evet. yani evet. Bir öğretmenin yapısı kişiliği hemen öğrenciler arasında konuşmaya başlıyor ve gerçekten çok fazla hani böyle görücüye çıkmak tabiri var ya evet. öğretmen çok görücüye çıkan bir insan yani evet. düşünün ki 500 kişinin birden dersine giriyorsunuz of. Hepsinin gözüyle gözlemliyorsunuz yani giydiğiniz gömlekten Efendim taktığınız kravata kadar Efendim o gün kırışık bir pantolonla gelmiş olmaktan Efendim yakanızdaki bir bozukluğa kadar hepsini öğrenci gözlüyor Hatta buna göre lakap bile takıyor yani. ya ben halalisi öğretmenlerimin çoraplarını hatırlıyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Farklı bir çorap giymişse bilirsiniz yani işte bilmem kim hoca şu renkte çorap giyer bilmem ne yapar falan diye. Evet yani bu öğrencinin hem hayranlık duyduğu hem de böyle duygularını nefrete dönüştüren davranışlar biçimine dönüşebiliyor yani öğretmenin evet, orada. Lise şeyler. 2'de bir kimya öğretmeni vardı. Ee, necat Bey adı oksijen negattı. Ee, şimdi, <gülüyor> şimdi o latince de oksijen yerine oksijen. Bunun doğrusu oksijendir diyor. Latince söylüyormuş. <gülüyor> adı da Necat olunca herkes negat demeye başladı. <gülüyor> <gülüyor> oksijen negat. Ee, şimdi orada hatırladım mesela hakikaten ve hemen adamla daha tanışmadan yani bu yayıldı. Herkes biliyordu bize oksijen negat gelecekmiş kimyaya diye. <gülüyor> Hakikaten evet. Orada canlı bir kültür var dediğiniz gibi. Kesinlikle. Evet. Yani çocukların o masumane e, takmış oldukları lakaplardan ya da söyledikleri sözlerden öğretmenin birçok özelliğini de anlayabilmek mümkün. Evet. Yani hatta bu kuşaktan kuşağa da aktarlıyor. Mesela o okula yeni kaydolmuş bir çocuğa bile hemen gider haber verirler. Sizin dersinize falanca gelecek. Bu adam da böyledir aman dikkatli olun falan diye. Öğrenciler arasında bu yayılır. <gülüyor> evet. e, hani... Dershane ortamında bu çok belirgin olmuyor. Orada dersini iyi anlatır anlatamaz. Kriter bu ama hı hı. okul ortamında hı hı. işin içerisine eğitim faktörü de çok daha hı hı. yoğun bir şekilde girdiği için hı hı. ve her gün muhatap bulunduğu her gün görüldüğü için hı hı. orada gözlenme ve izlenme biraz daha belirgin hale geliyor. Yani. Evet. İbrahim'im sen öyle bir pozisyondasın ki aynı zamanda okul kurucusun ve öğretmen seçiyorsun. Evet. E, mülakat yapıyorsun falan bakıyorsun. Şimdi <gülüyor> çok merak ediyorum böyle bir öğretmen seçerken e, herhalde belirli bir süre içerisinde bakışı, konuşuşu, tarzı ile bir tahminlerde bulunuyorsun. Ondan sonra bir yıl, iki yıl, üç yıl gözlüyorsun bu öğretmeni. E, o tahminlerinde e, çoğu kere doğru çıkıyor mu hakikaten? Hocam yani bunda Belki bir yüzde beşlik yanılma payım oluyor. Yani hı hı. kendi adıma söylüyorum. Hı hı. Beni yanıltan oluyor ama e, o da çok gizli özellikleri var insanların. Yani zaman hı hı. içerisinde ortaya çıkabilen özellikleri var. Onlar da oluyor ama alan bilgisi konusunda, e, duruşu konusunda, diksiyonu konusunda, e, dersini anlatabilme özellikleri konusunda ufak tefek kriterlerimiz de var. Onlarla seçtiğimiz zaman çok da yanılmıyoruz. Yani beni hmm. yanıltan çok fazla öğretmen hmm. olmuyor işin açığı. Ancak belli bir alanda bazen mecburi seçimler yapabiliyorsunuz. Yani diyelim ki işte bir alanda bir boşluğunuz olmuş, hasta öğretmeniniz olmuş, hamile öğretmeniniz olmuş ya da ne derler ataması başka bir yere çıkmış öğretmen oluyor filan. Alelacele alınmış bazı öğretmenler olabiliyor. Onlar da bazen yanıldığımız oluyor ama geniş zaman içerisinde seçtiğimiz öğretmenler çok önemli ve kurum kalitesi inanın ki öğretmen kalitesiyle ilgili. Hmm. Yani Aynı çok doğru. önemli. Aynen öyle. Yani Aynen. Çünkü biz insana dayalı bir iş yapıyoruz. Aynen. Teknoloji bir yere kadar. Yani. Akıllı tahta bir yere kadar. Tablet bir yere kadar. Efendim verdiğiniz yayın bir yere kadar. İşin aslı öğretmen. Eğer çok iyi bir öğretmen varsa yani. o Eskiden yumurta ve soba kurumuyla tahta boyar ve ders anlatırlardı. Orada bile yapacağı işi doğru yapan öğretmen hemen belirir. Yani imkansızlıklar öğretmenliği engelleyen unsurlar değildir. Evet diye düşünüyorum. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz izleyenlerimize? Değerli izleyenler çocuklarımızı hangi okula gönderelim diye düşünüyorsanız o okulların sloganlarına göre değil gidin öğretmenleriyle tanışın. Öğretmenin kalitesi okulun kalitesidir. Bunu söyleyebiliriz diye. Kesinlikle. Yani evet. eğer başında da bu öğretmenleri böyle çok engelleyen, onların performansını düşüren, enerjisini absorplayan evet. bir yönetici yoksa, yani evet. engel olan, çengel olan bir yönetici yoksa <gülüyor> o zaman öğretmen kalitesi o okulun kalitesidir diyebiliriz. Evet. Yani çok az da olsa bazen çok iyi bir öğretmen kadrosunu e, tayin edilmiş yetersiz bir yönetici şey yapabiliyor e, sıkıntıya, sıkıntıya sokabiliyor. Evet. Ya ben bu sene olan okula başlayınca sizin alanınızla ilgili başka bir zorluğun farkına vardım. Yani geçen sene de kısmen farkındaydım. Teorik olarak da üç aşağı beş evet. yukarı tahayyül edebiliyordum ama yaşayınca insan daha farklı. Şimdi bir sürü veli var. Bir sınıfta artık o sınıfın mevcudu kadar veli var. Bunlar bir anne bir babalar. Bazen sadece bir tanesi bu işle ilgileniyor ama bazen iki tanesi de bu işle ilgileniyor. Bir de dedeler neneler falan filan girerse öğrenci sayısından çok daha fazla veli sayısını memnun etmeye çalışan bir takım kurumlar var ortalıkta. Yani haklı olarak da şimdi ama şöyle bir zorlukla ben karşılaştığını düşünüyorum insanların. Örnekte vereyim benim oğlumun yemek yiyip yememesi benim hiç umurumda değil. Hiç umursadığım bir konu değil yani. Ve bununla ilgili de zorlanmasından hiçbir memnuniyet de duymuyorum. Yani bu çocuk bugün yemeğini yemiş yememiş falan. Kendi kişisel sorumluluğu yerse yer, yemezse yemez. Onun bileceği bir hikaye. Evde o, evde de o düzen kurulmuş durumda. Yani <gülüyor> evde devam eden eğitim bu. Fakat bir grup anne baba da okula telefon ediyor. Bugün yemeğini yedi mi? Bu öğlen ne yedi? Bugün ne yedi diye... Sürekli yemek takip eden ana baba da var. Ve ben orada da diyorum ki ya Allah kolaylık versin bu okulun yöneticisine ve öğretmenine. Hakikaten hocam ne yapılıyor böyle bir durumda? Şimdi e, tabii burada e, iyi bir yönetici ve iyi bir öğretmen e, sadece velilerden gelen isteklere göre sınıf yönetmez. Hı. Kendi ilkeleri vardır. Temel ilkeleri vardır. Tabii ki ee, çoğulcu bir yönetim anlayışını benimsemek bir okul için önemlidir Doğru. Velilerin görüşlerini almak önemlidir Anne babaların uyarlarını dikkate almak önemlidir Ama eğer siz bir uzman olarak bu konuda hiç uzmanlığı olmayan bir kişinin yönlendirmesiyle iş yaparsanız evet. O zaman e, o boyutun ötesine çocuğu taşıyamazsınız Yani anne baba boyutunun ötesine taşıyamazsınız Halbuki eğitimin amacı şu olmalı yani biz bu işi anne babadan daha iyi biliyoruz. Sultan. Ve dolayısıyla biz anne babanın da katkısıyla onun veremediklerini de vermeye çalışıyoruz. Mantığı olmalı. Onun için ben kendi okullarımıza da çok sık söylüyorum. Diyorum ki velilerin, yalnız başına velilerin yönlendirdiği bir okul haline gelmemeliyiz. Evet. Yani çünkü velilerin birinin isteği diğerine de uymaz. Uylu. Ama herkesin şikayet ettiği bir şey varsa... Ve bu bir gerçekse bunu da dikkate alacaksınız tabii ki. Evet. Veli ile diyaloğunuzu eksiltmeyeceksiniz. Evet. Veli ile diyaloğunuzu koparmayacaksınız. Ve veli de yanlış bir şey varsa veli de ikna etmek sizin göreviniz diye ifade Biliyor ediyorum. Diyorum. Yani Çünkü anne baba onun da ciğeri yani. Aynen. Getirdiği çocuğundan verim almak istiyor ve güzel sonuçlar bekliyor. Dolayısıyla onları ikna etme görevi de düşüyor oradaki yönetici öğretmene. Yani işimiz zor. Zor. Bak, bak, tabii kadem. ki zor. <gülüyor> Ama zor ama burada işin kolayına kaçmak, herkes ne diyorsa onu yapmaktır. Ama hani bunu her zaman söylüyoruz. Eğer siz başkalarına göre kendinizi yönetmeye ya da başkalarına göre okulunuzu yönetmeye başlarsanız... ...kendi felsefeniz, kendi ekolünüz, kendi düşünceniz kalmaz ortalığa. Onun için yani bir inandığınız bir eğitim değeri varsa... Bu konuya öğrenciye uygularken veliyi de bu konuda ikna etmek lazım. Aslında. Yani anne baba rehberliği, anne baba okulu dediğimiz ilave çalışmaya ihtiyaç var. Evet. Yani siz eğer Doğan hocam mesela birçok seminerinde anlatıyor ben görüyorum. Anne babanın çocuğun yemesine içmesine çok karışması doğru değil diye. E ben bir otele gittiğim zaman da bunu görüyorum. Bir yabancı çocuk hı hı. diyelim ki yabancı bir ailenin Avrupa'dan gelmiş bir ailenin çocuğu. Vallahi zorlanıyor, çatalı düşürüyor, bıçağı düşürüyor, yiyemiyor falan ama insanlar getirip onun ağzına vermiyor yani yok, o yemeği. Yok. Öyle bir eğitim biçimi yok. E dünyada bu iş başarılıysa bize de başarılır. Tabii. Ben de bir eğitimci olarak örnek veriyorum yani buna inanmışsam eğer o zaman anne babayı bu konuya ikna etmek lazım. Tabii. Yani bu konuda Geçen bir televizyon programı gördüm. Çok da hoşuma gitti. Hı -hı. Hangi kanaldı tam bilmiyorum ama... Hı -hı. E, ...çocuğun yanlış davranışlarını düzeltme Hı -hı. üzerine... Hı -hı. E, ...bir profesyonel yardım alıyordu aileler. Hı -hı. Yani bu e, doğru olan bu yani. Doğruya e, ulaşmak evet. için... ...bunu yapmak lazım diye düşünüyorum. Evet. Ee, ben... <gülüyor> işte sizin gibi okul kurucuları... ...arkadaşlarla konuşurken... ...hatta şöyle bir ilke öneriyorum. Diyorum... Yüz birimlik zamanınız, paranız, enerjiniz varsa... ...yüzde yetmişini öğrencilere, öğretmenlere, okul yönetimine, okul kültürüne ayır ama... ...yüzde otuzunu da velilere Kesinlikle. eğitmek üzere ayırın diyorum. Ve bunu bence devlet de kabul etmeli sadece özel okullar değil. Çünkü toplum iyi niyetli ama bilmiyor. O nedenle onların da eğitilmeye, seminerlere, konferanslara ihtiyaçları var ve... ...o çark dönerken sadece çocuklarla ilgili değil... ...velilerle de dönmeli diye düşünüyorum. Yani Sizin söylediklerinizden de onu anlıyorum ben. Kesinlikle mesela evet. Türkiye'de çok sık tartışılan bir konu var. Sınavlar olmalı mı olmamalı mı? Yani sınavın olmadığı ülke yok. Sınav olmalı ama Türkiye'de... ...sınavı asıl problem haline getiren ebeveyndir. Evet. Yani mi? çocuğu çok geriyor. <gülüyor> Kim öne geçti? Arkadaşım <gülüyor> yaptı sen mi iyi yaptın? Kaçıncı oldun? Kaçın sıradan gittin? Kaçın sıradan düştün? Öyle bir yarış oluşturuyor ki evet. bu yarış içerisinde çocuğu bir cendere içerisine alıyor. Evet. Ve onun kaygısını artıran orada evet. veli oluyor. Evet. Ben bununla şunu önermiyorum. Çalışmayan çocukla ilgilenmeyin, evde çalışmasını kontrol etmeyin falan değil. İlgileneceğiz ama bunu çocuğun stresini artıracak boyuta ve biçime taşımayacağız. Evet. İşte bu mesela velinin yaptığı bir hata. Ama aynı şeyi biz de yapsak. O zaman o çocuğun halini düşünemiyorum. Tabii evet. tabii. Yani e, az evvel verdiğim örnek için mesela bizim örnekte e, benim aklıma gelmeyen bir noktaydı. Onu öğretmen paylaşınca anladım ben. Haklısınız dedi. Çocuk ne kadar istiyorsa o kadar yesin ama ben 25 kişilik bir sınıfta o yesin bu yemesinin noktasına giremem. Bizimle yemeğe oturmak durumunda ve bir miktar hiç olmazsa kendi yiyebileceği kadar seçtiği bir şeyden yemek durumunda kalanlarının uyumlu olabilmesi için. Hı -hı. Hepsini yesin, şöyle olsun, böyle olsun diye bir durum yok ama burada da bir grup olarak hareket etmek durumundayız ve ben o ana kadar mesela grup dinamiğini hiç düşünmemiştim. Evet, çok doğru demiş çünkü yani, çocuk da onu örnek göstererek evet, öbür, öbür da, yemez çocuk yani. da yemeyecek yani. ve evet. o da diyor ki tamam ona da bir özellik sağlayalım, o da kendine göre hareket etsin ama öbürüne de rahat hareket edebileceği bir alan tanıyalım diyor. Şimdi buradan çok önemli bir şey çıkıyor ortaya. Hı -hı. Demek ki bir öğretmenin orkestra şefi gibi sınıfını her bireyi ayrı ayrı düşünerek evet. ama grubun, grubun yaklaşıklığında yani. bozmadan yani grubun ahengini de bozmadan bir yönetim sergilemesi lazım. Tabi yani böyle bir e, misyonu var öğretmenin diye evet. düşünüyorum. Çok güzel. İbenim konuşmak çok zevkli hakikaten ee, yani bunu daha Sağ sık yap <gülüyor> <yani>. <gülüyor> daha sık yapmamız lazım diye düşünüyorum. Şimdi ee, o kadar çok yönlü bir şekilde eğitim sürecinin içindesin ki bazı boyutlara gitmiyorum yani bu dershane falan konuları var ama onun o kadar çok boyutları var ki onun için onun içine girmiyorum ama Türkiye'deki eğitimle çok haşır neşir işin içindesin evet. böyle baktığın zaman Türk eğitim sistemine temel sorunlar ve konular olarak neler görebilirsin eee evet. ...senin bu felsefi yönün olduğu için, sadece bir öğretmen, eğitimci olarak değil, yaşama bakıp, bu yaşamın felsefi dinamikleri üzerinde düşünen bir insansın. Onun için bu fırsatı değerlendirmek istedim. Sabır hocam. Benim için de iyi oldu bu konuşma. Çünkü son günlerde hep dershane konusunu <gülüyor> <gülüyor> soruyor basın. Onunla ilgili konuşuyoruz. Bu biraz o gündemin dışında bir konuşma oldu. Bu bakımdan teşekkür ediyorum. Yani gündemin dışına taştık. Asıl konuyu konuşmaya başladık. Evet, yani evet. teferruatla ya da şeyle ilgilenmeden asıl konuyu evet. konuşmaya başladık. Şimdi ben Türkiye'deki eğitim sisteminin temel felsefesinden başlayarak e, konuşursak e, çok uzun olur belki ama temel bir takım özelliklerinden ya da temel bir takım eksikliklerinden bahsetmek istiyorum. Birincisi Türkiye'deki eğitim sistemi kağıt üzerinde çok mükemmel. Ama uygulanışında çok ciddi eksiklikler var. Yani daha bizim okula gittiğimiz dönemde okul kitaplarımızı hatırlayalım. Başında ne vardı? Ee, araştırma soruları. Konuya başlamadan önce böyle bir kutu içine alırlardı her kitapta evet. hatırlarsınız. Hı hı. Araştırma soruları. Beklenen şu. Önce bu araştırma soruları sınıfta sorulacak ve hiç konuya girilmeden... Bu araştırma soruları sınıfla paylaşılacak, istişare edilecek. Arkasından konu işlenecek. En sonunda da yine bir kutu içinde değerlendirme soruları vardı. O değerlendirme sorularıyla da işlenen konu tekrar gözden geçirilecek. Aslında Türkiye öğrenci merkezli eğitime kağıt üzerinde çok çok önceden geçmiş vaziyetteydi. İşte bu öğrenci merkezli bir eğitimdir. Yani çocuğa önce sormak. Konuya hiç girmeden çocuğun o konuyla ilgili görüşlerini almak, gözlemlerini almak, arkasından konuyu işlemek, yaşamla iç içe, arkasından da konuyla ilgili değerlendirme yapmak. Bu klasik eğitim modelinin en olmazsa olmazı diye kitaplarımıza girmiş olan bunu yaptığımızı hiç hatırlamıyorum. Yani bir öğretmenin konuya araştırma <gülüyor> sorularıyla başladığını... Konuyu işlediğini ve değerlendirme sorularıyla bunu bitirdiğini hiç hatırlamıyorum. Dolayısıyla kağıt üzerinde başka, uygulamada başka bir yöntem. Bu çok kötü. Ne kadar kağıt üzerinde eğitim sistemini düzeltirseniz düzeltin, bir süre sonra görüyorsunuz ki bu uygulamaya geçmiyor. O zaman ilk yapacağımız şey sizin kitabınızda da ifade ettiğiniz gibi... Mış gibi bir eğitimden uzaklaşmak hı hı. ve gerçekten ortaya koyduğumuz ilkelerin ısrarlı takipçisi olmak ve bunu uygulamaya geçirmek. Bu çok önemli. Evet. Bu çok ciddi bir temel eksiklik. Evet. Bu birincisi. ikincisi bugünkü konumuz öğretmen faktörü. Yani eğitim diğer mekanik unsurlar gibi değildir. Yani diyelim ki şu kağıdı üreteceksiniz. Kağıt üretmenin biçimi bellidir. Ee, artık şimdi bilgisayarları da takarak makinelere bu kağıdın hangi nemde, hangi gramajda, hangi renkte, hangi kalitede, hangi e, efendim parlaklıkta olacağını makinalarla ayarlayabiliyorsunuz. Evet. Ama insan yetiştirmenin böyle bir yolu yok. Yani bilgisayarla takip edilen, ayarlanmış ve böyle olursa böyle olur diyebileceğimiz bir yanı yok. Bilgisayar işimizi kolaylaştırıyor. Öğrenci takip sistemleri mükemmel, öğretmen takip sistemleri mükemmel, okul programları mükemmel. Bunlar ama bir yardımcı unsur. Tamamen bir yardımcı unsur. Evet. Mesela geçen fuarda gördüm. Hı hı. Bir sınıfa tablet monte etmişler, bir ekran monte etmişler. Çocuk o gün olumlu davranışlar yaparsa bir gülen yüz koyuyorlar. Olumsuz davranışlar yaparsa bir somurtuk yüz koyuyorlar. Ee, i̇şte hiçbir şey yapmazsa normal bir surat koyuyorlar filan tamam bu bilgisayar hayatımızın içinde ama o somurtuk yüzü ya da gülen suratı koyacak olan öğretmen evet. değerlendirme mekanizması öğretmen evet. yani insan yetiştirmenin mekanik yanı çok az evet. insan yanı çok fazla evet. dolayısıyla Gerçekten can olan, gerçekten sevgi kültürüyle yetişmiş, gerçekten çocukları seven ve yaptığı işi bir ibadet huşusu içerisinde yapabilen öğretmen lazım. Evet. Yani ikincisi bu. Birincisi demek ki şekilcilikten kurtulmuş bir eğitim. ikincisi de öğretmene çok önem veren bir eğitim. Üçüncüsü de ölçme, değerlendirme ve yönlendirme sistemlerini yeniden düzene sokmak. Yani çocuğun e, neye göre şekil alacağını belirlemek için sizin ondan neleri ölçtüğünüzü belirlemeniz çok önemli. Şimdi bu son günlerdeki tartışmalarda sık sık söyleniyor. Hemen dershaneler sadece test e, konusunda çocuk yetiştiriyor. Tamam da girdikleri sınav ne? Evet. Girdikleri sınav ne? Evet. Yunanistan'da da dershaneler var. Evet. Yunanistan'da dershaneler yazılı yani açık uçlu soru sorulduğu için ona yönelik hazırlık yapıyor. Siz oradan başlayarak sistemi düzeltemezsiniz. Evet. Sistemi düzeltmek için temel mantaliteden başlamanız lazım. Evet. Yani bu konuya girmeyecektik ama örnek olsun evet. diye verdim. Bu da çünkü eğitim sistemimizin ciddi bir parçası. Evet. O zaman değerlendirme kriterlerimiz, neleri ölçeceğimiz, neleri değerlendirme konusu yapabileceğimiz çok önemli. Evet. Yani... Bir davranış notunu biz sınav sistemi içerisine yerleştiremedik. Yok değil mi? Çok iyi niyetle konuldu. Daha sonra istismar edildiği görülünce bu sistemden kaldırıldı. kaldırıldı. Evet. Yani bugün bir tavsiye mektubu sistemini henüz biz eğitim sistemimize yerleştiremedik. Ama ne kadar önemli değil mi? Evet. Ne kadar önemli. Çünkü ben e, Amerikan sistemi içinde 25 yıl bulundum. Ne kadar önemli bir kısmı o tavsiye mektubu yazılması. Ama biz de yerleştiremedik. Yerleştiremedik. Çünkü hangi çocuğa siz geldiği zaman Türkiye'de hı hı. tavsiye mektubu yaz, yazamazsınız. Ya, hı hı. Ayıp olmuyor mu hocam? Bizim çocuğun ekmeğiyle mi oynuyorsun? Yani bak bu gidecek bir üniversiteye sen buna engel oluyorsun. E, duygusallığı ve yaklaşımı çıkar ortaya. Yani. Onun için Türkiye'nin şu andaki ölçme sistemleri kötüdür demiyorum. Ama mevcut ölçme sistemlerini mutlaka bir takım şeylerle, projelerle, Efendim proje performans değerlendirmeleriyle, davranışla, çocuğun özel yeteneklerini belirleyen bir takım gözlemlerle desteklemek gerekir. Yani mevcut sistemden vazgeçilsin demiyorum ama bunun mutlaka bir takım başka kriterlerle lazım. desteklenmesi lazım diye düşünüyorum. Evet, evet, evet. İbrahimciğim, ben... Son derece de olumlu etkileniyorum. Çok rahat takip edebiliyorum. Umarım e, izleyenlerimiz de aynı şekilde bu üç temel konuyu rahatlıkla takip edebilirler. Ve bir sürü tartışmalar olup bitiyor e, medyada. Ona göre bir değerlendirme yapabilirler. E, i̇yi ki konuşuyorsun. İyi ki varsın. Teşekkür ederim. İyi ki geldin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 Evet, sohbetimize devam ediyoruz. İbrahimciğim, Öğretmenler Günü vesilesiyle eğitimimizin değişik boyutlarını, değişik yönlerini gözden geçiriyoruz. Biraz önce konuşmamızda, iyi öğretmenin değerini bilen okul yönetimi olmasının altını çizdin. Buna değer vermeyen okul yönetimi olduğu zaman... Öğretmeni kaçırabileceği üzerinde veya öğretmenin, iyi öğretmenin mutlu olabileceği üzerinde onu biraz daha açabilir miyiz? Tabii ki hocam. Şimdi burada tabii iki türlü okul yönetimi var Türkiye'de ve dünyada. Bir tanesi özel okul, diğeri de resmi okul. Yani bu iki yönetim anlayışı arasında ufak tefek farklılıklar meydana gelebiliyor. Şimdi resmi okulların en büyük zorluğu öğretmenlik kendisinin seçememesi... Ve öğretmenle ilgili tasarrufta da bulunamamasıdır. Hmm. Ben bu nedenle resmi okul yönetiminden başlamak istiyorum. Hmm. Yani burada bir takım düzenlemelerle e, okul yöneticilerine bu konuda inisiyatif verilirse değerlendirme yapmak daha kolay olacaktır. Yani düşünün ki psikolojik tedavi görmesi gereken ve çok sıkıntılı bir öğretmeniniz var ama siz... Mevcut yasalar çerçevesinde bununla ilgili bir tasarrufta bulunamıyorsunuz. Yansıyor Ve yani. bunu evet. sınıfla muhatap etmek zorundasınız. Yani, yani bir müdür ne kadar istese de onu gönderemiyor. Ya da hiç çalışmayan, çok tembel, öğrencisine yararı olmayan bir öğretmenle ilgili müdürün bir tasarruf yapma yetkisi yok. Ya da bir yere kadar öğretmenin programına müdahale edebilme yetkisi var. Hı hı. Özel okulların bu avantajı var sene sonunda bir yıllık sözleşmesi vardır öğretmenin ve gerçekten bu okulun felsefesine uygun ya da okulun çalışkanlığına uygun bir evet. düzey ortaya koyamıyorsa o zaman bunu ertesi sene çalıştırmama imkanı var. Evet. Ama resmi okul müdürleriyle yaptığımız seminerlerde de ben görüyorum. En, en önemli şikayetleri bu. Bizim bu konuda söz söyleme gücümüz yok. Hatta evet. bazen bizi bile yerimizden edecek e, bir takım arkası olan ama <gülüyor> okulda hiçbir yararı olmayan öğretmenler var diyorlar. Ne kadar acı ya. ne kadar acı bir şey. Evet. Dolayısıyla ben burada kalkıp da şimdi okuldaki şey böyle olmalı derken hep bu kaygıyı taşıyorum. Evet. Yani okuldaki. Ama şunu söylemek istiyorum. Önemli olan elimizdeki malzemeyle en iyi yönetimi yapabilmektir. Evet. En iyi yönetimi yapabilmektir. Ben askerde bir birliğe gittim. Ee, biz kısa dönem askerlik yaptık. Ama bir evet. komşu birliğe beni götürdüler. Evet. Oradaki askerler şöyle bir şey dedi. Dediler ki ya bizim 3 ay önce de burada yemek pişiyordu. Şimdi yeni gelen komutanımız da yemek pişiriyor. Ee, şimdiki bir restoran yemeği kadar güzel dediler. Evet. Şimdi gelen malzeme aynı. Mutfağa giren malzeme aynı. Ama orada yemek pişirmeye ya da aşçıyla olan ilişkiye ya da o yemeğin sunum biçimine bağlı olarak o malzeme çok kaliteli Değişim, hale tabii. gelebiliyor. Bence aynı şey okul yönetiminde de geçerlidir. Elimizdeki malzemeyi en iyi şekilde değerlendirmek iyi bir yönetim becerisi gerektirir. Yani e, hani bir çok ünlü bir dua var ya diyor ki Allah'ım bana Değiştirebileceğim şeyleri değiştirmek için kuvvet Değiştiremeyeceklerimi kabul etmek için sükunet ikisini birbirinden ayırt edebilmek için de akıl ver diye Bunu ben <gülüyor> e, okul yöneticilerimize de söylemek istiyorum Yani değiştiremeyeceğimiz şeylerden şikayet etmek yerine Değiştirebileceğimiz kısımları değiştirerek Daha iyi bir okul oluşturabiliriz yani. Ben bunun e, bunu yapan müdürlerimizi görüyorum Yani bir bakıyorsunuz aynı okul, aynı öğretmenler ama bir müdür değişikliğiyle okulun kalitesi artabiliyor. Bu nedenle yönetim anlayışında sevgi dolu, öğretmenlerini daha çok çalıştıran ama korkutarak değil de inandırarak Aha. çalıştıran çok bir önemli, evet. yönetici çok yani. modeli evet. ortaya çıkmalı. Ve diye. bunlar var değil mi? Çok var hocam. Evet. Yani gerçekten ben gıpta ettiğim, keşke Emekli olsa ya da ayrılsa da, <gülüyor> da <kuruma, gülüyor> transfer edeyim dediğim öğretmenler var ve bunlar devlet öğretmeni olarak, devlet yöneticisi olarak çalışıyorlar. Evet. Çok var. Ben ya, bence burada e, yöneticilerimizin bu yönünü takviye etmek, geliştirmek lazım. Bu da bakanlığımızın hizmet içi destekleri e, ve bu konuda gerçekten uzman kişilerin Okul yöneticilerini yetiştirmesi Bu yönden eğitmesi Ve yöneticiliğe Yeteneği olmayan kişilerin de Asla ve asla okul yöneticisi Yapılmaması gerektiği Üzerinde evet. çalışma yapmasını evet. e, isterim. Yani öyle olursa e, Türkiye'deki okullar Aynı öğretmenle çok daha ileri Noktalara geçebilir. Geçebilir. Yani. Çok, önemli, çok Bravo. Şimdi İbrahimciğim Sen cansın. <gülüyor> Ve Siz de sürekli o canın altını çizdin. Yani bir can öğretmen, bir can, can yönetici, yönetici ve velilerin de o çocuğun canına önem veren canlar olması ile ilgili. Ve biliyor musun maalesef psikoloji bunu çok geç keşfetti. O davranışçı psikoloji o kadar tehlikeli. Ki, davranış davranış davranış ceza mükafata önem veren ama çok şükür bugün uyandı ve... ...değişmeye başladı. Sen yeni psikolojiyi... ...temsil ediyorsun. <gülüyor> hocam, i̇yi ki o, varsın. Hocam bir psikoloji eğitimim yok ama... ...çok fazla insanların içerisinde... Evet. ...olduğum için zannediyorum... Evet. E, ...sınama yanılma yöntemiyle... ...ya da gözlem yöntemiyle edindiğim... ...bazı şeyler var. İyi de yürüdüğüne inanıyorum. Kesinlikle. İnşallah daha güzel olur. Ve... E, iyi ki geldin teşekkür ediyorum. Ben bugün... E, bütün canı öğretmenlerin öğretmenler gününü kutluyorum. Hakikaten Türkiye'nin aydınlık geleceği için çok önemliler. Sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz. Bir başka programda buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.